Hocam günümüzde maalesef bazı hocalarımız e, belirli konular içerisinde çok fazla ihtilafa düşüyorlar. Mesela falanca kişi aynı konu için e, bu caizdir diyor, başka bir kimse bu caiz değildir diyor. Bu tarz ihtilaflı konularda, ihtilaflı konularda bizim bir Müslüman olarak nasıl bakmamız gerekiyor, nasıl hareket etmemiz gerekiyor, bunda ölçü nasıldır? Yani çok güzel bir soru Allah razı olsun. Evet günümüzde ne yazık ki gerek basın yayında olsun gerekse işte dergi ve gazetelerde olsun çok çeşitli insanlar dini konularda kalem oynatıyorlar. Bunların çoğunluğu na ehil insan, bir kısmı da ehil insan, azınlık ehil insan ve farklı farklı yaklaşımlarda farklı farklı görüş sevdetmelerinden ötürü insanların da kafası karışıyor. Hatta insanlar birbirine başlıyor. İşte kafirsin, münafıksın efendim veya filan kafir, filan münafık, filan ehli sünnet değil, filan işte şöyle, böyle ithamlara ve kardeşliğimiz, İslam kardeşliği, Müslümanların kardeşliği ne yapıyor? Zedeleniyor. Zedelendiğinden dolayı da biz birbirimize düşüyoruz. Bunu ehli küfür Bilinçli olarak yapıyor. Bazı insanları hoca kılığında, hoca kılığında çıkartıyor. Kisvesi hoca kisvesi, işte sakalı var, diyelim sarığı var veya sakalı yok ama, işte hoca olarak biliniyor, akademik ünvana sahip. Bu insanlar, ver yansını diyorlar ve insanların da kafası karışıyor. Ve bazıları bazılarından taraf oluyor, karşı tarafa cephe alıyor ve bütün gücüyle saldırıyor. Bazısı diğer, bazısından taraf oluyor. O karşı tarafa saldırıyor. Derken bir kör dövüşü alıp gidiyor. Düşmanlarımız da, ortak düşmanlarımız da neşeyle, sevinçle bizim fitneye düşmemizi ve birbirimize düşüp kavga etmemizi seyrediyor. Buna izin vermemek gerekir. O zaman alimlerin diyelim biz, alimlerimizin İhtilaf ettiği noktalarda nasıl hareket etmemiz gerekiyor, neye bakmamız gerekiyor, biz bunu çok veciz ama halkımızın anlayacağı bir dille anlatmaya çalışalım. Öncelikle dini meseleler ikiye ayrılıyor. İslam alimleri dini konuları ikiye ayırıyor. Birisi itikat dediğimiz inançla ilgili meseleler birisi de amel dediğimiz amelle ilgili meseleler. Amel nedir? Yani kişinin fiziki bedeniyle yapmış olduğu işler. Veya sözleriyle yapmış olduğu işler. Bunlara amel diyoruz. Mesela alışveriş yapmamız değil mi? Sözümüzde oluyor. Aldım sattım. Evlenmemiz aldım sattım sözümüzde oluyor. Ama diyelim ki bir bina yapıyorsak onda neyle yapıyoruz? Bedenimizle yapıyoruz. Bunlar ameli konular Demek ki Dinin meseleleri ikiye ayrılıyor. Birisi inançla ilgili meseleler, birisi de amelle ilgili işlerimiz. Bu amel de ikiye ayrılıyor. Bedenimizle yaptığımız işler, sözümüzle yaptığımız işler bazen inanması farz oluyor. Bazen de inanması farz değil de işte onun altındaki mubah olabilir, işte efendime söyleyeyim helal olabilir, haram olabilir vesaire. Bunlar da bu, bu şekilde iki ayrılıyor. Şimdi biz önce inançla ilgili olanı alalım. Eğer bir konu inançla ilgilisi, inanç ne demek? Şu. Allah'a, Amentü'nün altı şartı yani. Allah'a, ahiret alemine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaza ve kadere inanma gibi inançla ilgili meseleler ise, buradaki tavrımız şu olacak. Buradaki tavır Kişi Ehli sünnet vel cemaate uygun mudur, değil midir? Ehli sünnet vel cemaatın ortak inanç noktalarında biz de onunla beraber oluruz, onu destekleriz ve onu itibar ederiz. Ayrı düştükleri meseleler var. Eş'arî ve Mâtürîdî'de olduğu gibi orada da hangisini uygun görürsek onu alırız ama üçüncüsü yok. Ehli sünnet kısacası ehli sünnetin içerisinde hareket edenleri destekleriz ehl sünnet içerisinde hareket etmeyeni biz ya eğer görüşü davet etmiş olduğu inancı küfrü gerektiriyorsa zındıklığı gerektiriyorsa açıkça deriz ki bu zındıklıktır küfürdür. Yok küfrü gerektirmiyor da atı gerektiriyor gerektiriyorsa deriz ki bu konu bu konuda bu kardeşimizin sözü, görüşü ehli sünnet dışıdır. Ehli bidata yakındır ama onu dışlamayız. Kardeşliğimizi onunla devam ettiririz. Canlı misal verelim de anlaşılsın. Mesela bir insan çıkıyor diyor ki bir insanın ahirette kurtuluşa ermesi için La ilahe illallah demesi yeter. Muhammedur Resulullah'a demesine gerek yok diyor. Ben La ilahe illallah'ın hatırına o insanı Müslüman kabul ederim diyor ve dolayısıyla da veya Müslüman kabul etmesen bile ahirette kurtuluşa eren insanlar zümresinden kabul ederim diyor. E o zaman Kur'an'ın açık hükmünü inkar etmiş olur bu. Ne diyor mesela herkesin bildiği bir ayeti okuyalım. Çok ayet var da. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Peygamberler arasında bir ayrım yapmayız. Peygamberler arasında ayrım yapmaz. Bir peygamberi inkar etse insan ne olur? Kafir olur. Değil mi? Niye Hristiyanlar kafir oldu? Çünkü Hz. Muhammed'i inkar ettiler. Değil mi? Yahudiler niye kafir oldu? Bizim inancımıza göre. Bizim inancımıza göre. Çünkü İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselamı inkar ettiler. Siz iki peygamberi inkar eden bir insanı kalkıp da efendim Yahudiler işte cennete girecek dedim mi iman esaslarından birini inkar etmiş olursunuz. Bu ne yaplamaz? Kabul edilemez. Bu insanı biz dışarı koyarız. Biz bu insanı dışarı koyarız. Ama diyelim ki davet ettiği görüşü, dillendirdiği görüşü küfrü değil de bit atı gerektiriyor. Mesela Mehdi var mı yok mu? Mehdi gelecek mi gelmeyecek mi? Mehdi'nin gelmesiyle ilgili hadisler mütevatir değil. E, Kur'an'da da yer almıyor. Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Hadisler de mutevatir değil. Ehli sünnete göre bu hadislerin hepsi sahih olduğundan dolayı ve çok tarikle, çok senetle geldiğinden, birbirini desteklediğinden dolayı buna inanmak gereklidir, vaciptir. Ama birisi dese ki ben mu'tavatir olmadığından dolayı Mehdi'nin geleceğine inanmıyorum derse bu insan Müslümandır, kardeşimizdir ama ehli bid'at olmuştur. Biz bu konuda ona uymayız. Bu konuda ona uymayız, görüşünü desteklemeyiz ve bu görüşünün yanlışlığını da her platformda açıkça söyleriz. Deriz ki bu konuda yanlış yapıyor kardeşimiz. Kardeşimiz yanlış yapıyor deriz. Tamam Mesela e, itikadi noktada Kur'an'da bazı ayetler var ki bunları çıkarttığımızda günümüzde İslam'ın, Kur'an'ın diğer sistemlerle beşeri sistemlerle hiçbir efendime söyleyeyim e, problemi kalmaz diyor Peki Kur'an'ın bütünle inanmak farz mı değil mi İnanç meselesi kitaplara inanmak değil mi Kitabın da bütün ayetlerini kabul etmek İslam olmanın Müslüman olmanın temel şartıdır e, kitaptan 500 tane ayeti çıkartırsak onlar öyle diyorlar bir kısmı bir kısmı 200 diyor çıkartırsak İslam'ın çağla hiçbir problemi kalmaz diyor e, ha bir ayeti inkar etmişsiniz. Ha 500. Ha 500 ayeti inkar etmişsiniz. Hiçbir şey halkasız. Bu nedir? Bizim tokadın tabiri haza küfürdür. Böyle diyen insanı kardeş kusura bakma sen bir iman tazele gel dememiz gerekir. O çünkü kardeşliğini kendisi bitirmiştir. Ama demin dedim Mehdi meselesinde olduğu gibi. Tamam mı? Veya efendime söyleyeyim eee İtikadın asli meselesi. Sırat köprüsü var mı yok mu? Kur'an'da var mı? Yok. Peki sahih sünnet dediğimiz veya halkımızın anlayacağı şekilde kütübü tisada dediğimiz kitapların içerisinde var mı yok mu? Yok. Zayıf olarak gelmiş. bu da bir insan inkar etse, bak cennet cehennem değil. Bunu dese ki ben sırat köprüsünden geçilmesini deriz ki sen ehli sünnet dışısın bu konudaki hadisler birbirini takviye ettiğinden dolayı hasendirler buna inanmak zorundadır, vaciptir seni bu konuda desteklemiyoruz ama sen kardeşimiz sen ehli bidat oldun lütfen bundan vazgeç deriz niye çünkü 1400 senedir alimden alime sırat köprüsünün varlığı ve herkesin buradan geçeceği ne yapılıyor aktarılıyor demek ki aktarılıyor ama o inancı Temel dayanağı olan, delili olan konu mütevatir ayet değil, mütevatir hadis değil. Onun için mutavatir ayet ve hadise dayanmayan veya sahih hadise dayanmayan konularda ehli sünnet, Ehl sünnet dışına düşen kardeşimize sen kardeşimizsin ama bu konuda görüşünü kabul etmeyiz, ehli bidatsın der, kardeşliğimiz devam ettiririz ama o konuda onu desteklemeyiz. Onu ne yaparız? O konuda yalnız bırakırız. İtikadi nokta bu. Ameli noktalara gelince, ameli noktalar dediğim gibi bedenimizle yaptığımız konulardır. Burada alimlerin ihtilafı rahmettir. Alimlerin ihtilafı nedir? Rahmettir. İttifak ettiğimiz noktada kardeşçe devam ederiz. İhtilaf ettiğimiz noktalarda herkes kendi mezhebiyle, kendi görüşüyle, uyduğu alimle amel eder. Ama diğerine baskı yapmaz. Diğerine baskı yapmaz. Mesela misal verelim açığa çıksın diye. Diyelim ki şimdi ben, bana birisi sorsa şimdi, şurada 5 dakika sonra belki telefonda bir soru gelecek, diyecek ki, efendim banka promosyonunu almak helal mı haram mı, caiz mi, değil mi? Ben diyorum ki caiz değil, haramdır diyorum. Niye? Benim kendime göre görüşlerim var, bu görüşlerimde delillerim var. Ama belki bu stüdyoda, belki bir başka yerde bir alime, veya bir başka diyelim dini konularda Yetkin birine ehli sünnet olan birine Sorduğunuzda banka Caizdir ama Mekruhtir diyecek misin E şimdi ben caiz değildir dedim O da caizdir dedi Kardeşliğimizi bozar mı bu Hayır bu ameli konudur Dünyevi bir konudur Tamam amelle ilgilidir Beğenen veya kalbi mutmain olan Beğenen demeyelim de Kalbi mutmain olan onun görüşüyle amel eder benim görüşümde kalbi mutmain olan da benim görüşümde amel eder. Mesela çok basite indirgeyim. Kan abdestini bozar mı, bozmaz mı? İnanç meselesi mi? Hayır, ameli konu. Bize göre kan abdesti bozar. İmam Şafii Hazretlerine göre bozmaz. Biz hiçbir Şafii kardeşimize, Allah rahmet etsin, İmam Şafii'ye ve Şafii kardeşlerimizin mevtalarına rahmet etsin. Diyor muyuz ki kardeşim sen batılsın, sen efendim kafirsin, fasıktın, münafıksın? Haşa Allah'a sığınırız. Bizim kardeşimiz ama bizden farklı düşünüyor. Bunu güncel güncel meseleler üzerinden misallendirme mi sebebi bu? Yoksa bu alanda çok. Mesela güncel bir mesele daha bana sorsanız. Hocam organ nakli caiz mi? Ben belli şartlarda caizdir derim. Ama şu anda ülkemizde hatta Arap aleminde, İslam aleminde organ nakli caiz değildir den birkaç hoca efendi var. İsimlerin önemli yok. E bu nedir? Dünyavi bir konu. Ameli bir konu. Buna ne yapmaz? Ameli konularda ortak olduğumuz noktalarda birlikte hareket ederiz. Aynı caddede yürürüz. Ayrı olduğumuzda hiçbiri diğerini ayıplamaya hakkı yok. Yan gözle bakmaya, kem gözle bakmaya hakkı yok. Hele kafir, münafık, işte ehli sünnet dışı demeye asla hakkı yok. Bunlar kardeşiz. Kardeşliğimiz devam edecek birbirimize dua etmeye, birbirimize hoş tutmaya, güzel söz söylemeye muhtaçız ve bunları yapmak zorundayız. Üçüncü konu da ameli ikiye ayrı demiştim. Dikkat edin. Birisi yapmakla ilgili, biri de aslına inanmak, inanmamakla ilgili. Mesela namaz. Bedenle yapmıyor muyuz? Bedenle yapıyoruz. Ama bunun aslına inanmak nedir? Farzdır. Namazın aslına inandığı halde, farz dediği halde bir adam kılmıyorsa namazı. O bizim kardeşimizdir. İmanıyla mümin kardeşimizdir, Müslüman kardeşimizdir. Ama farzı terk etmesinden dolayı da nedir? Günahkar. Günahkardır. Biz günahkara değil, günaha karşıyız. Günahkar kardeşimiz, duaya muhtaç, şefkata muhtaç, yol göstermeye muhtaç, yardıma muhtaç, bunu yapacağız. Hatırlayın Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesiyle ilgili bir misal olsun bu. İçki içmek haram mı değil mi? Haram. Ne yapılıyor? Bedenine yapılıyor. Bak içiyorsunuz. Ha. Aslına inanmak nedir? Fars. Yani haram olduğuna inanmak farz. Aslını inkar edemezsin. Ama aslının haramlığına inandığı halde. içiyorsa, İçiyorsa o bizim kardeşimiz. İmanıyla mümin kardeşimiz. Günahıyla, içki içmekle de günahkar kardeşimiz. Şefkatimize, kardeşliğimize, duamıza muhtaç. Onun için de sahabeden içki içip peygamberin huzuruna getirildiğinde bir iki ceza almış. Üçüncü, birisi diyor ki diğer sahabe radıyallahu anhum. Allah sana lanet etsin. Ne kadar da çok Resulullah'ın huzuruna getiriliyorsun deyince ne diyor Peygamberimiz? O senin kardeşin, kardeşine karşı şeytana yardımcı olma diyor. O senin kardeşin şeytana yardımcı olma diyor. Demek ki ameli konularda ikinci şıkkımız, demek ikinci şıkkının aslına inanmak yani farziyetine inanmak veya haramlığına inanmak zorunlu. Ama yapıp yapmama, yapmak imanın gereğidir. Yapmazsa gereğini yerine getirmediği için günahkar olur. O nedenle namaz kılmayana oruç tutmayana, zekat vermeyene veya başını açıp gezene erkeklerden avret yerini açıp gezene değil mi? Şort giyiyor adam geziyor. Yazın. Şort giydiği vakitte avret yeri açık mı değil mi? Açık. Ha, bütün bunlar işte kısacası. Asıllarına iman etmekle beraber. Avret yerini örtmek farzdır diyor ama nefsine uymuş Açık geziyor. Avret yeri açık geziyor. Erkeği kadını kaplasın. E bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlara münafık vesaire demeye gerek yok. Kafir asla diyemeyiz. Ya elimizi açacağız diyeceğiz ki Ya Rabbi beni de o kardeşlerimiz de nefsin ve şeytanın tuzağından kurtar diyeceğiz. Kardeşlerimiz yakinen tanıyor isek bir araya gelebiliyor isek çeşitli platformda vesairede veya ev ziyaretlerinde uygun zeminde onun onurunu şahsiyetini kırmadan zedelemeden Kardeşimize yaptığını yanlış olduğunu, bir Müslüman olarak bunu yapmasının doğru olmadığını, fani hayatın belki ona geçici bir rahatlık sunduğunu ama asıl rahatlığın, asıl mükafatın, asıl lezzetlerin ahirette olduğunu hatırlatarak onun inandığı dinin gereklerini yerine getirmesine yardımcı olmalıyız. Teşekkür. Demek ki bu. İtikadi noktalarda mazeret yok ama... İtikadi nokta kesin, ayet ve hadiste de sabit değilse orada ne yapacağız? Kardeşimizi dışlamayacağız ama görüşünü de almayacağız. Kısa özetliyorum. Ameli noktalarda ise asıllarına iman ettiği müddetçe yapmaması onu ne yapmaz? Dinden çıkartmaz, münafıkta yapmaz. Kardeşimizdir, duaya muhtaçtır.